Gerwoyam dirahon Eyvanda yapan Merhaba sevgili dinleyenler TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programına hepiniz hoş geldiniz. Türkü Diyarı 1 saat boyunca 16 yedek sizlerle birlikte olacak. Program yapımcımız direkt Baş, Piro Sangizon Uğrani ve Doğan Yıldız teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan ve spikerimiz Ben Tuba Bezirgan. Ekip arkadaşlarımla birlikte sırlarının surlara fısıldayan şehrimiz Diyarbakır'a ve TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birlikteliğimize siz de katılmak isterseniz bizlere pek çok yoldan ulaşabilirsiniz. Telefonla ulaşmak isterseniz 444-24-04 ardından 7'yi tuşlayabilirsiniz. Ya da Diyarbakır alan kodu 412'den sonra 223-1060, 223-1062 numaralı telefonlardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresiniz anadolu.trt.net.tr, Facebook'ta da... ...TRT Türkü sayfamızdan gönderimizin altına yorumlarınızda katılabilirsiniz. Bizlere kısa mesaj yoluyla ulaşmak isterseniz de... ...cep telefonunuzun mesaj bölümüne büyük harflerle Anadolu yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra... ...görüşlerinizle birlikte 56.00'a gönderebilirsiniz. Mesaj bedeli 1 lira 60 kuruş hatırlatmış olalım. Evet, günün ilk türküsüyle başlayalım dilerseniz... ...bir Elazığ türküsü dinleyeceğiz. Vasfi Ak Yoldan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş... Zeki çiçek seslendiriyor. Pirtaş attım çaya düştü. <Gülüyor> Ah ne Sevgi dinleyenler, bir konuğumuz var. Türküleri canlı seslendirecek. Şimdi sizlere Yücel Eşsizoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bağlamalarıyla birlikte stüdyomuzda şu anda. Bakalım bizlere hangi türküleri seslendirecek. Önce sanıyorum bir Malatya türküsüyle evet. başlıyoruz. Ahmet Yamacı ve Adnan Gülden Alman. Aşağıdan gelir, olmuz, omuz omuza. Haydi dinleyelim bakalım. Müzik saadan ge <Gülüyor> Selam söyle O vefasız a, O vefasız cem duaramicem kurşun geldi aman, aman, aman, aman. Aman, aman. nereye gidecek yolu kurşun geldi ve bayramın zamanı gece Çok teşekkür ediyoruz Yücel eşsiz oğlum ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Hemen soralım müzik yolculuğunuz nasıl başladı? Müzik yolculuğum 1976 yılında Diyarbakır'da başladı. Aslında Samsun desek daha doğru hı hı. oldu. Ülk okul son sınıf orada okurken bağlamayla tanışmıştım. Ee, bir daha mu? da bırakamadım evet, diyorsunuz. Evet. <gülüyor> Sonra bir işte meslek hayatı, askerlik başladı. Ama tabii bağlama hayatından hiç çıkmadı. Aşağı yukarı 40, 42 yıl oldu. Şu anda hala hobi olarak mı yapıyorsunuz? Yoksa... Yani, aslında profesyonel olarak yapıyorum. Hı -hı. Şimdi Alanya'da oturuyorum. Ben Hı -hı. Buraya da gezmeye gelmiştim ben. Ha, ne güzel gelmişken sizi biz evet, de burada evet, misafir evet. etmiş olduk. Teşekkür oldun. ediyorum. Güzel denk geldi. İyi ki geldiniz evet. diyelim çünkü evet, türküleri böyle canlı dinleme gayri bir tat veriyor. Şüphesiz ki hemen başka bir türküyle Yücel Eşizoğlu'na yeniden bırakalım. Bakalım ne seslendirecek bize. Sırada <gülüyor> Diyarbakır. Hemleketimize ait bir Türkiye, Yusuf tapan ve yine Ahmet Yamazcı'ya ait. Kerpiç kerpiç üstüne <gülüyor> kurdun binayı. Evet. Bizi tüm dinleyenlere armağan edelim bu türkümüzü evet. de. Özellikle Şu anda yolculuk Anamur, yapanlara. Alanya ve tabii Diyarbakır'da yaşayan tüm dostlara gelsin diye. Hı hı. Tamamdır buyurun. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı Binayı kurarken gördüm Leyla'yı Kerpiç kerpiç üstüne düzdüm bir sıra Kerpiç kerpiç üstüne düzdüm bir sıra Leyla'dan haber aldım gitmiş Mısır'a Leyla'dan haber aldım gitmiş Mısır'a I Çok teşekkür ediyoruz. Bir Diyarbakır Türküsü seslendirdi bizlere. Yücel Eşsizoğlu. Köksal Ertekin'e de armağan ederim. Şu anda yolculuk yapmaktalarmış. Bizi dinliyorumlar. Selamlar olsun. Evet, Yücel Eşsizoğlu'na dönelim. Tekrar ne dinleyeceğiz bu kez? Ee, bu sefer yine Diyarbakır'dan bir türkü okuyalım. Bahçada çınar. Gelalibey evet, Ziyaset ustamıza an, anmış olalım. Denince ilk akla gelen türkülerden bir tanesi gerçekten varsa da eşiftınar. Şimdi yüce <gülüyor> Ersizoğlu'nun yorumuyla deneyelim. ...seni gizli sevdim. So long. Teşekkür ediyoruz. Yücel eşsiz olduna, ağzınıza sağlık. Ee, gerçekten güzel oldu. Sağ olun. Evet şimdi e, ne dinleyelim, ne söyleyeceksiniz, ne çalacaksınız? Ee, bir Allah, bozlak okuyalım. Ee, rahmetli Neşet Usta'yı anmış olalım. Peşine de yine bir e, türkü bağlayalım. Siverek'ten, siyah Hı -hı. zülfün tellerini de demander c'est une qui est là. başım ağrım çıksa bir yüce deva dochet bizi birisine yerinir muha oy dallar dallar dağlar dağlar dağlar garipler I'm mm -hmm. Yes, yes, Senin kaşın yar, senin gözün kapkara, kapkara gönlüm yar. Çok çok teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık. E, sizi ayağınızın tozuyla getirdik buraya. Arka arkaya türküler söyledik. Bir mola, ufak bir tamam. türkü molası verelim. E, Gürsoy'dan dinleyeceğiz bir Oo, diğer bir türgüsü. Gürsoy tanıyorum. Evet, öyle mi ne güzel. Tabii, tabii. O zaman size armağan edelim. Bana geldin, <gülüyor> Teşekkür, teşekkür ediyorum. Çıktım Saray Köşkü'ne. sordu köşküne çıktım saray köşküne yanar dünya aşkına yanar dünya aşkına ay vay vay ay istedim de nediler istedim de allah lilla aşkına allah lilla aşkına ay vay vay, vay istadım vermediler istadım vermediler Allah aşkla allah aşkla Oda senin, o da senin, o da senin O da senin döşenmiş, o da senin yar döşenmiş O da senin vay vay vay vay Ne istersin sevdan, ne istersin sevdan Bir canım var, o da senin bir canın var O da senin vay vay ne istersin sevdalı ne istersin sevdalı bir canı var o da senin bir canı var o da senin vay vay vay vay.